Evet, yeniden birlikteyiz, İslam'dan hayata ölçüler, bendeniz Ahmet Taş getiren. Nurettin Yıldız hocamla anne baba evlat ilişkilerini konuşuyoruz. Birinci bölümde evlat paspas olsa yeridir, dedi hocam. Yani e, anne, anne, babasının anne babasının ayağının altında paspas olsa yeridir dedi bu Kur'an'ın ortaya çıkardığı hukuk şöyle düşünüyorum gene de anne baba evlatlar işte gelin damat bir aile ortamında buluşuyorlar Sonuçta yani hep sabretme hep içine atma hep ahirete erteleme duyguları, içinde yaşamak mı gerekiyor yoksa yani daha farklı bir baba anne profili de çıkarılabilir mi evlatlarla ilişkide hani zaman evlat formatını bozduğu gibi hocam baba anne formatını da bozabiliyor. Yani şöyle oturup yani biz de babayız e, ne bileyim işte anneler var, aileler var. E, acaba ee, nasıl bir ilişki, ee, evladımızı en azından bu nitelikte eğitmek için nasıl bir ilişki çerçevesi kurmalıyız? Ee, bizlerden kaynaklanan bir takım problemler söz konusu olabilir mi? Gelinlerimizle ilişki, damatlarımızla ilişki noktasında e, o alanda da bence bu sohbeti tamamlayıcı bir şeyler söylemek lazım. Şimdi elbette hocam bir defa anne babaların en büyük handicapı e, Allah Teala'nın Peygamberinin Kur'an'ın Sünnet'in anne babalara tanıdığı bu üstün konum, evet. onların elinde sömürüye dönüşürse bir afet olur bu. Evet. Nasıl sömürüye dönüşürse, şimdi anne baba e, Allah buyurmadı mı? Öf bile demeyeceksiniz evet. Diyor Doğru peygamber demedi mi Bırak cihadı git annenin babanın yanında hizmet et Diyor Evet baba böyle E o zaman yerine getirin Allah'ın emrini Evet Diyor Fakat şunu unutuyorsa anne baba hata ediyor Nedir bu unutma Bedelsiz mi veriyor Allah bunu Evet Sadece anne olduğun için mi Baba olduğun için mi Temel vatandaşlık hakkı gibi sana böyle bir hak bu. Hesapsız kitapsız hangi nimet var ki? Evet. Annelik babalık nimeti hesapsız kitapsız olsun. Evet. Anne babalar kendilerine yontarken her türlü Allah'tan yana peygamberden yana yontuyorlar. Ama kıyamet günü o çocuktan kaçacak delik arayacağını hiç akıllarına getirmek istemiyorlar. Evet. Aynı Kur'an çocuklarınızdan kaçacaksınız e, diyor. Yani evet, niye kaç niye kaçacak? Fare mi bu çocuk? Evet. Yani niye Bir e, mülazamı anlatayım. Kaç kere karşıma çıktı. Bir yaşlı teyze dedi ki bir gün Hoca efendi dedi, çok tatlı anlatıyorsun anne baba hakkını ama bazen de şımartıyorsun çocukları yapma böyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç çocuklara bir şeyden söz etme, sadece bize itaat etsinler. Evet. Anne babaya itaat evet. etsinler. Evet. E ben, ben de anne babayım ve ben de çocuğum. Ben kendime yani herkes göre herkes çocuk, herkes, herkes yani anne ama baba olabiliyor. Bir Allah var ki lem yelit ve Bir <gülüyor> bir Allah var. Dolayısıyla bunu Allah'a göre düşünmek lazım. Yani. Peygambere göre düşünmek lazım. Yani niye biz bunu anne baba penceresinden görelim? Veya niye evlat penceresinden, gelin penceresinden, kaynana penceresinden görelim? Çünkü bu ilişkiler birbirini etkiliyor hocam. Yani sadece evladın anne baba hukukunu gözettiği ortamlar da huzur vermeyebiliyor. Halbuki bir huzura da ulaşmak evet. lazım. Evet. Ya yani bizim cennetçimiz olması gereken evet. yuvalarımız niye mezara dönüşsün ki? Değil mi? Evet. Ama burada anne babaların birinci düştükleri tuzak, bu olağanüstü yetkilerin seçim zamanı sorulmayacağını zanneden bir yetkili, <gülüyor> belediye başkanı gibi kullanılması sorunudur. Evet. Yani hesapsız, kitapsız kullanıyorsun. ...yıl sonu hesap zamanı... ...hiç muhasebe gelir. olmayacak... Hiç, yani. muha ...hiç muhasebesiz ne var ya... Evet. ...hangi tavuk yumurtlamadığı halde... ...dara ambarına konuyor... <gülüyor> ...var mı böyle <gülüyor> bir şey yani... ...yani yumurtasıza kimse bir şey vermiyor... ...onu mezbahaneye sevk ediyorlar hemen... Evet. Ee, ...annelik babalık... ...bir hat bilmektir evvela... ...bir anne baba... ...önünde paspas olmak isteyen... ...evladının... Basılmayacak bir paspas olduğunu bilmesi gerekiyor. Evet. Bu şuurdaki baba anne evladını daha çok kendine çeker. Evet. Mesela bir Anadolu hatasını ziklediğim hocam, üç çocuğu varsa bir insanın birinci çocuğu hep şamaroğlanıdır. En küçük çocuğu da hep kollanan çocuktur. İşte onun şey sıtma geçirmişti küçükken. Bir i̇şte o küçükken aşılarını çok zor yaptırmıştık. Hep harçlığı fazla onun. Büyük çocuklar hep şamar yiyen çocuk olurlar. Ee, en, hep, ço en çok işi o yapar. İş işte, yaparken de habire şamar yer. <gülüyor> Allah'tan korkan bir çocuksa ahirette Rabbinden bekliyorsa bunu hissettirmiyordur. Evet. Öbür türlü o da sılasını koparıp e, kendi başına bir hayat yaşıyor bu sefer. Anne baba itiyor cehenneme doğru çocuğu. Evet. Halbuki iyilik yaptıkça bir çocuk sen anne babalığının şefkatini artırman lazım. Mesela bir anne baba olayına hakem oldum. Altı çocuklu bir aileydi. Ee, resmen namazlı takva bir çocuk Cid tam anlamıyla şamar oğullarına çevrilmiş hocam. Evet. Onun da gelinleri var üstelik. Hala 10 yaşında çocuk muamelesi Yapıyorlar adama yani, kayın... yani kendisi kayınpeder olmuş Evlat Evlat kayınpeder olmuş Gelininin önünde Ona hor muamele yapılıyor Misketleri nerede Allah. diyen bir Çocuk gibi muamele yapılıyor ee, Öbür çocuk eve uğramadığı Halde canım evladım oluyor Evet Neyse sadece anne babanın bulunduğu bir ortamda Muhabbet başlattık Dedim ki siz dedim Camilerin duvarlarında Ömer'in isminin niye asıldığını merak etmiyor musunuz dedim Siz Adalet diye bir mefhum yok mu sizin kafanızda dedim evet. Ne demek istediğimi anladılar hemen Dedim ki namaz kıldığı için mi hep bu çocuğa bindiriyorsunuz dedim Cevap ne oldu hocam biliyor musunuz afet bu işte Dedi ki o bir Allah'tan korkuyor o bir söz dinliyor <gülüyor> E dedim yani Allah Allah. öbürü Allah'tan korkmuyor namaz yok Oruç yok ki o çocukta diyor Ya demek ki siz Hazır bulduğunuzu yontuyorsunuz E bu da insan ama Bırakın bu da çocuğuyla Geliniyle oturup bir çay içsin Evine gitme bize gel Deniyor yahu yani geliniyle Bir akşam niye oturtmuyorsunuz bu insanı e Öbür Çocuğu eve uğramıyor gece yerden Baba yatmadan eve gelmiyor Neredeydin soramıyorlar ona Allah'tan korktuğu için bunu yontmaya çalışıyorlar. Yani dedim ben bir yetkim olsa sizi falakaya yatırırdım dedim. Siz zalimsiniz <gülüyor> ya. Sırf yani size başkaldırmadığı Allah'tan korktuğu için mi zulmediyorsunuz bu insana? Bir şey anlatamadım hocam. Şu i̇ki de bir. E, öbürü zaten Allah'tan korkmuyor. Niye boşuna onu biraz daha cehenneme itelim? Evet. Hocam böyle bir anlayış olur mu? Evet. Annelik babalık değil ki. Yani despot bir idareci mantığı bu Ya da bulabildiğini yontuyorsun evet. Bulamadığını da Palazlıyorsun sürekli olarak ee, Anne babaların En büyük hatası bu Kendilerini e, Sınırsız hesapsız sorumsuz bir Kooperatif başkanı görüyorlar Hayır sınırlı sorumlu bir kooperatifsin sen evet. e, Bu birinci nokta hocam evet. İkinci nokta e, Allahü u Teala'nın Nimetiyle imtihanının bir denge üzerine olduğudur Mesela onsa toplam Allah'tan kula gelen şey Bunun beş nimet Beş de musibet olması Bize göre dengelidir Bazen Allah Sekiz nimet verir iki musibet verir Ama denge üzerinden Hesap sorar evet. Dolayısıyla o verdiği Üç fazla nimet de Aslında imtihandır evet. O da musibet gibidir aslında Kul bunu anlar anlamaz ayrı bir. Kimi kuluna da dokuz musibet verir bir nimet verir. Kul bana bir şey vermedi zanneder. Musibetler üzerinden nimet görür. Kul. Evet. Çok felsefe gibi olsun da evet, istemiyorum evet. ama <gülüyor> affedersiniz. İşte. Ee, burada anne baba çocuğu sakat da olsa çirkin de olsa yaramaz da olsa şöyle de olsa böyle de olsa bunu Rabbinin emaneti kabul etmek zor. Kendisini emanetçi görmeli Anne baba Bir tür yaratıcı gibi hissederse Kendisini helakine hazırlar Bu bir imtihan evet. Rabbim bana kız çocuğu mu verdi Sakat mı verdi Hiç önemli değil Ne verdiyse verdi Ama sen emanetçisin dedi Bu ikinci husus Bu bir şuur düzeyi hocam Daha önceki hocam, konuşmalarımızda belki Aklıma o geliyor yani şuur düzeyi dediniz de aslında belki de biz İslam'ın babaya, anneye veya evlada taluk eden hükümlerini şuur düzeyinde algılamıyoruz. Evet. Yani şuur yani o bizi de geleneklerle gelen yani onun için geleneğin içinde de birçok bir yanlışın geldiği bir ana baba formatı, evlat formatı, aile formatı çıkıyor. Yani yani sizin söylediklerinizden bir yeniden eğitim gerekiyor hissine ulaşıyorum. Yeni ya. bir kimlik kazanmam evet. gerekiyor. Evet. Yani hocam bu yanlış nerede başlıyor? Anne baba oturuyorlar, çocuk yapmaya karar veriyorlar ya. Evet. Kek yapar gibi bir de çocuk. <gülüyor> hata buradan başlıyor. Evet. Rabbimizden çocuk isteyelim değil. Evet. Çocuk yapmaya karar ver. Daha yapmamaya karar verdik. Tedbir evet. aldık. Bu ifadeler bir defa galiz ifadeler. Evet, evet. Yani ne demek yaptın yapmamaya kadar. Sen mi yapıyorsun? Neyi Dinleyiz? yapıyorsun? Kendini yapamayan biri başkasını nasıl yapar? <gülüyor> yani sen kendini yaratamadın. <gülüyor> evet. Yani hat bilmemek deriz buna. Evet, Belki kaba evet. bir ifade olacak ama Rabbimize karşı olduğunda Rabb bunlar birer kültür olarak gelmiş hocam Yani dilimize girmiş Anne babanın diline girmiş Girmiş yere, yerleşmiş, evet. yerleşmiş, yerleşmiş. E, Bir e, yanlış Tarz bu Buyurduğunuz gibi bu tarzın artık düzelmesi lazım evet. Rabbimiz bize bir Emanet ihsan evet, etsin evet, evet Rabbimiz bize bir emanet ihsan etti İhsan etti, i̇hsan etti de değil tabii. İhsan etti lütfetti Lütfetti, evet. lütfetti. Hocam benim Arapça kültüründen etkilendiğim şeylerden biri Araplarda böyle iyi Arapça bilen Araplarda çocuğum oldu yerine rızkımız geldi denir. Hmm. Mesela bana arkadaşlarım işte telefon ederler ne var ne yok nasılsın rızık tu cedid rızık tu cedid diyor hmm. yeni bir rızık geldi. Ha tamam. çocuğumuz oldu ha. Çok hoş bir ifade hocam söyleyiş de yani, tarzı çok de kaldı. De. İşte her çocuk rızkıyla gelir diye. O biraz o, daha, biraz daha farklı, farklı ama ama evet, bu ıı, biraz bu. yakın bir şey. Çocuğu Rabbinden gelen bir rızık kabul etmesi diyesi evet. bu. Evet. Hoş bir ifade. Hoş bir ifade. Rabbim yeni bir lütuf verdi. Evet. Rabbim verdi. Evet. Böyle olunca da sakat da olsa, sendromlu da olsa ne olursa olsun evet. Rabbimin nimeti, nimeti. Nimeti, emaneti, imtihanı. Ee, bu evet. sefer... Kaşına gözüne dikkat ediyorsun çocuğun. Aman bir Hı. şey olur. Sahibi soracak çünkü. Ya evet. Yani akşam babası sorar çocuk düştü sandalyeden niye? <gülüyor> Endişesini göklere kadar yükseltip bu çocuğu ne yaptın Allah sorar diye düşünen anne baba şuuru. Evet, evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Ee, bir başka noktamız üstadım. Biz e, çocuklarımızı yetiştirirken iki şeyi ana silahımız bileceğiz. Birincisi benim iç duygularım, niyetlerim, hissiyatım Allah'ın izniyle 40 sene sonra da olsa çocuğa yansıyacak. Evet. Ben çocuğumu şöyle şöyle yapmak istiyorum. Meryem yapmak, Enesip Malik yapmak istiyorum diye samimi ise duygularımız bunu zayi etmez Allah. İnna Allah la yudii ajre men ahsana Evet. Güzel şeyler yapanları Allah zayi etmez. Hemen verir demiyor Kur'an. Evet. 12 yaşında hemen evliya olacak demiyor. Sonunda verecek Allah. Bu son 3 asır sonra da olabilir. Kef'teki o olay 7 nesil sonra gerçekleşmiş. Evet. Hani Hızır Aleyhisselam duvarı yıkıyor, hı hı. düzeltiyor tekrar. Niye bunu yaptı Musa Aleyhisselam diyor da bunların babaları iyi adamdı diyor. 7 evet. nesil önceki dedeleriymiş o babaları. Evet. 7 nesil önceki bu muhteşem yani Kaybolmuyor yani ya, yedi, adeta genlere Yani bunu Allah ediyor. Yedi nesil sonra senin Sülbünden bir veli kulunu Çıkarıyor yedi nesil Önce sen mezarda mezarlığın Üstüne yedi kat binalar yapılmış Belki o arada evet. seni gelip Buluyor evet. yani biz buna iman ediyoruz birinci Bunu unutmamak gerekiyor İkinci olarak da Hacca gidenlere bizim çocuğa Dua eder misin ya da Kadir gecesi Ya Rabbi çocuğumuzu et seviyesindeki duadan kurtulalım artık. Böyle dua olmaz. Nasıl olacak dua? Dua Recep Fazıl Rahmetli'nin dediği gibi ellerin karıncalanacak. Evet. Bilmiyorum bu mecazi ifade de artık mecazlara yok, sansür yok. koyacaksınız yok, hocam. Bu da mı anlaşılmayacak? O, yok, Eller karıncalanacak. Değil yani, mi? yani o yürekten kopan. Yani, o, hocam Kadir gecesi dua etmek. Kadir gecesi duadan sonra dinlenmek Gecesi olmalı evet. Yani dua müminin 24 saati demektir Ayakkabılarını giyerken bile Ya Rabbi çocuklarımın ayağını sapık yollara Saptırma Dua işte çocuklara evet. dua Hacca gidenlere dua niye? Hususi bir baba annen, Yani Dua dediğimiz belli mevsimlerin Günlerin gecelerin Hayır hayır e, asla hayatın gereği e, Dua, hayatın, dua evet. hayatın gereği Nefes almanın gereği Nefes aldığımız için, nefes alabiliyor olduğumuz için kendimize, çocuklarımıza diyor. Bir anne baba kendisini çocuğunun dua makinesine çevirmelidir. Evet. Namazlardan sonra. Muhteşem bir şey. Abdest yani. alırken. Mesela. Yani çocuğu dert edinmek, içimizde çocuk yaşayacak demektir bu. Yani, yani Allah'ın emanetini içimizde yaşatıyoruz. Ya Rabbi sen bu emaneti bana verdin. Bu aynı güzellikte sana ulaştırmak için bir kaygım, derdim var benim değil mi? Yani Aynen böyle öyle. Mi? Evet. Hocam dua ediyor olmamız gerekiyor değil evet, mi? Evet. Haftada iki vakit namaz kılan namaz kılıyor oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Olmuyor. Ramazanın bir gününü tutan oruç tutuyor oluyor mu? Olmuyor. Süreklilik yani. yok çünkü. Evet. Hayatında üç defa bir direnciye sadaka veren çok sadakalı bir Müslüman oluyor mu? Evet, Olmuyor oldum. sürekliliği yok. Evet. Evinden işine giderken bir fakire muhakkak bir simit alancı insana iyi sadaka verir deniyor. Sadece Kadir gecesi. Hacca gidildiğinde, umreye gidildiğinde dua etmek. Dua etmiş olmayı oturtmuyor ki bir kere dua etmek olmadı. Evet. Dua evet. ediyor olmak değildir. Namaz kadar yerleşik dua etmek lazım. Mesela çocuk okula gidiyor. Kapıyı kapattı. Hadi güle güle yavrum dedi. Kapıyı kapattıktan sonra... Eve girerken anne Rabbim yavrumu şirkten Muhafaza buyur, yavrumu mücahit et Deyip bulaşığına girsin o arada Hiçbir zararı yok evet. Şu duayı illa kadir gecesi Ve seccadenin üstünde Yapılan dua seviyesinden Alıp ulaşırken de dua eden ana istiyoruz biz. Evet. Bu bereket getirecek. Gökleri yere doğru çekecek Allah'ın izniyle. Yeri de göklere doğru yükseltecek. Evet, i̇nşallah. Yani anne babaların içlerindeki hissiyat, asıl duyguları, zor zamanlarda ortaya çıkan duyguları ve şu duayı aktif hale getirmeleri aradıkları nesildir. Evet. Bu zor zamanda Ortaya çıkan duyguları... Asıl zor zor zamanda ortaya çıkacak. Evet. Çocuğun işte filan kimliği belirlenirken, evet. çocuğumuzun üzerinde evlilik tercihi yaparken, çocuğumuzun işini belirlerken, zor zamanlarda. Yoksa mesela biz eve gittiğimizde, bir herhangi bir eve girdiğimizde çocuklara bak amcası ne kadar başörtüsü yakıştı değil mi Nurattin hocam, amcası filan bize öyle gösteriyorlar. Göstereyim, Ama he. aynı çocuk bir akrabasının düğününe gittiğinde Nurattin Hoca amcası bir daha göremiyor çocuğu meydanlarda. <gülüyor> <gülüyor> o, yani düğünde kimliği ortaya çıkmalı anne babanın. Ve evet. yani, neşeli zamanlarda ortaya çıkmalı. Her halükarda anne babalar duayı ve iç donanımını aktif hale getirecekler. İç donanımımız Rabbimiz sudur göğüslerimizdeki pozisyonlara bakıyor. Evet. Ne ne dönüyor? Ne dolaplar dönüyor göğüslerimizde? Buna dikkat edeceğiz. Evet. Dilimiz Dilimiz ha. kaliteli edebiyatlar, destanlar yazar. Yazar doğru. Ha, Necip Fazıl'dan şiirler oku, Yahya ya Kemal'den nesil şiirleri oku. Bunlar kolay şeyler. Ama Allah dile göze bakmıyor. Yüreklerde dönenlere Alimun bizatis sudurdur. Evet. Asıl mesele bu. Bir başka anne baba e, noktası hocam. Anne babalar iyi bir anne baba olarak kalabilmeleri için dünya senelerini saymayacaklar. Allah'ın senelerini sayacaklar. Ne demek hocam? Çocuğun 12 yaşında olduğu önemli değil. Evet. Allah'ın takviminde nereye geldiğim önemli benim. Hmm. Okullar 4 senelik. Yani bazen şöyle denir. Yani mesela 50 yaşında adam. İşte İslam'la buluşmuş. Ben yeni doğdum. Yeni doğdum. Onun, bu manada evet. bir. Bir de hocam. Şimdi ilk veriyorsun, biliyorsun dört sene sonra diploma alıyor. Evet. Orta öğretime biliyorsun dört sene sonra diploma alıyor. Liseye biliyorsun dört sene sonra diploma alıyor. Dünya takvimi bu. Evet. İnsan ve Müslüman olmak dörder yıllık okullarla mı elde ediliyor? Hayır. Ömürle evet. elde ediliyor. Evet. Anne baba. İlk öğretim gibi kabul ederse insan yetiştirmeyi, Müslüman yetiştirmeyi evet. şeytan onu çıldırtır. Çıldırtır. Evet. O dört yılın sonunda aradığını bulamayacak. Evet. Nuh Aleyhisselam kaç asır uğraştı da aradığını bulamadı? Evet. Kaç o, asır? için değil mi? Kaç evet. asır? Evet. Yani iki ay seyahat etmedi oğluna herhalde. 6 evet. ay sadece gemide bekledi. Evet. Yani 6 evet. ay. Dolayısıyla anne babanın takvimi göklerin takvimi olmalı. Evet. Arşın takvimini kullanmalı. Allah bıkmadıkça kul bıkmamalı. Evet. Anne baba Allah'ın beklediği kadar beklemeli. Allah kainatı kurduğu günden beri o çocuğun secde etmesini bekliyor. Bekliyor. Evet. Deyim yerindeyse. Allah acele edip o çocuğu öldürmüyor, kahretmiyor, azap indirmiyor da. Anne baba niye beş seneyi çok görür? Şöyle bir söz vardır hocam. Doğan her gün Allah'ın insanoğlundan ümit kesmediğinin işareti yani değil. Yani bu, bu ifadeler biraz belki <gülüyor> evet. e, söylenmesi çok caiz olup olmayan sözler evet. ama biz ne manada söylediğimiz belli söylediğimiz olduğu için belli. Evet. sıkıntı yok elhamdülillah. Yani kul 365 günlük günlerle evlat yetiştiremez. Evet. 365 gün bir saniye kadar değil ki insanın büyük bir karar vermesinde evet. hidayet için belki 365 sene gerekiyor benim ömrümde bile ortaya çıkması şart değil oğlumun kızımın ömründe de ortaya çıkması şart değil 15. kuşağımda benim bit attığım tohum ortaya çıksın bir sultan fatih gelsin <gülüyor> İstanbul'u fethettin Evet Yani Bu bekleme bek Sabrını göstermek İmam olacak bek Nesiller hocam, için dua İbrahim Aleyhisselam'la Efendimiz arasında Kaç sene var evet. 2000 seneden fazla zaman var Ne 2000 senesi Bana Sülbümden iyi birini nasip et Duası için kaç bin sene Bekledi evet. İbrahim Aleyhisselam hocam. Halilullah olduğu halde Evet İlla ben sağlığımda göreceğim. Hacerle Sare barışsınlar deseydi hiçbir şey göremeyecekti. Evet. Hacerle Sare'yi balıştır. Yakup İbrahim'in oğlu olarak iyi bir adam olsun demedi. Bana gözümün aydınlığı birini ver Rabbim dedi. Muhammed Aleyhisselam kaç bin sene sonra geldi hocam? Evet. Kaç bin sene ya? Bunun şakası yok bu. Bu yıllar nasıl geçti? Ama İbrahim Aleyhisselam aradığını buldu Mekke'de. Evet. Sareyi oraya götürüşünün sırrı binlerce sene sonra çözüldü. Şimdi Kur'an'dan İbrahim'i oku. Evet. Bu kıssayı yüz defa oku. Evet. İnsan çıldırası gelir hocam. Biz on beş sene de sonuç istiyoruz ama. Demek, en sevgili kulunu dört bin sene bekletiyor Allah. Evet. evet. En sevgili kulunu dört bin sene e, bekletiyor. Epizim gibi nerede olduğumuz belli değil. Hakkımızda bir ayetin niyi yok işte. Hattımızı evet. hududumuz belli. 15 senede evliyadan birinin babası olacak Bu sabırsızlık Belki de edep kıtlığı diyeceğiz bunun için Buna çok dikkat edeceğiz İsmail'in bebekliği diye bir ders yapmıştım Hocam evet. Yani Kendi derslerimi övmem yakışakalan bir şey değil Ama orada bu meseleyi anlatmıştım Yani Sare'yi Oraya götürdüğünde İbrahim Aleyhisselam O Allah bizi buraya Koyduysa zayi etmez sözü Haseti Hacer'i, H H Haceri evet. Götürdüğünde Allah bizi Zayi etmez sözü kaç evet. bin sene sonra sonuç verdi. Hocam her ağaç öbür sene meyve vermiyor demek. O zaman Hazreti İbrahim gibi dua edip e, eğer İbrahim Aleyhisselam takvimine emanet etmekler. İbrahim lazım. Aleyhisselam örnek içinse. Evet. Fakat tabii yani, ki. Öyle. İbrahim ve yanındakiler sizin örneğinizdir, örneğinizdir diyor Kur'an. Ne örneğidir? Sadece çocuğunu kesmek mi? <gülüyor> ne örneği yani? Evet. Hayatı örnek. örnek. Allah'a teslimiyeti, sabrı. Bu mantığı yakalamamız gerekiyor hocam, evet. Anne babalar olarak Aksi takdirde kendi kendini Delirten bir Mekanizmanın içini doldurmuş oluruz Evet hocam Sürenin sizin, sonuna sizin geldik Saatinize <gülüyor> de ben sabredemiyorum hocam. Evet inşallah Haftaya yeniden beraber i̇nşallah, oluruz İnşallah hocam Çok teşekkür ediyorum Evet Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler Programının sonuna geldik Nurettin Yıldız Hocam'la bendeniz Ahmet Taş getiren sohbet ettik. Sizlere hayırlı günler diliyoruz.